Haydi Karagöz'üm, yap programımızın açılışını. Ne olur Hacı yapayım, <gülüyor> evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Olmaz efendim, olmaz. Çok klasik sözler. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagözle ve Hacı insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Bu Ramazan'da çok şükür bereketli geçiyor. Bence de. İftarlarda, sahurlarda, yediden yetmişe mutluyuz. Ağzımızda şükürler. Bence de. Karagöz, papan gibi hep bunu mu tekrarlayacaksın? Bence de. Karagöz, uzattın ama. Bence de. Karagöz! Aa, ne var be? Hah, sonunda uyandı. Ne oldu birader? Ne bağırdın birden, biri kuyruğuna mı bastı? Birader, ne desem bence de diyorsun. İçin geçmiş senin. Gözlerin açık uyuyorsun galiba. Aa ya dün gece misafirler vardı. Onlarla sohbet edilen ettik. Oh, maşallah efendim. Ee, onlar gitti. Televizyona filan takıldım. Savura kadar oturdum. Biraz uykusuz kaldım anlayacağın. Tara gözüm iyi yapmışsın da... ...bak Ramazan gidiyor... ...son günlerini yaşıyoruz... ...bu günleri değerlendirmek gerek. 24 saat oruç mu tutayım? Hayır efendim... ...24 saat oruç tutma... ...24 saat oruç tutulmaz zaten... ...nefsine zulmetmiş olursun... ...vaktinde orucuna başla... ...orucunu aç. Ee... ...sen şimdi ne diyorsun yani? Diyorum ki efendim... ...nafile ibadetlerle... ...tesbihatlarla... ...dualarla son günleri ihya etmek gerekir diyorum... ...bunu hem sana... ...hem bana hem bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize söylüyorum efendim. Oh Allah kabul etsin. Doğru diyorsun Hacı İnşallah bayrama eriştiğimizde gerçek bayramımız olur. Amin efendim amin. Kara ee, Karagöz'üm bugünkü programımıza çalıştın inşallah. İşte dedim ya misafir geldi diye. Eyvah eyvah. Bir hazırlık yapmadın mı tembel herif? Dur be hemen hazırlama. Benim e, hazır konum. Hepsi kafamda, Mümkün değil. Hepsi kafanda olamaz. Çünkü senin kafanın içi bomboş birader. Hiç olmazsa benimki boş. İçinde akıl koyabilirler. Seninki samanla top dolu. Artık hiçbir şey alamaz. Sululuğu bırak efendim. Beslenme çantasını mı alayım? Ne beslenmesi ne çantası birader? Suluğu bırak dedin ya. Beslenme çantasını mı alayım diyorum. Suluğu değil efendim. Sululuğu sululuğu. Sululu, sululu. Tübülü tübülü. Tamam bıraktım efendim. Madem her şey kafanın içinde öt bakalım. Cikcik cikcik cikcik cikcik. Kara gözden müzelik bayat bir espri daha. Başla konuya efendim başla. Konu neydi birader? Tarihte Ramazan. Ha, tarihte Ramazan. Tarihte Ramazan iyidir. Her yıl Ramazan olur tarihte. Sonracığım ha, sonra. Geveleme birader, geveleme. Ee, tamam be dur, prova yapıyorum şurada. Hacıvat. Ha ha. İlk kez 1610 yılında Ramazan davulcusu icat edildi. Ramazan davulcusundan sonra Ramazan mızıkacısı, Ramazan flütçüsü, Ramazan elektrosazcısı icat edildi. En son bu icat Ramazan filarmoni orkestrası icat edilerek cılkı çıkartıldı. Allah Allah! İlk defa duydum. Var efendim var. Oldu bu tarihte. Sonracığıma 1961 yılı Ramazan'ında Karadenizli bir müezzin, İftar ezanını vaktinden 6 saat 15 dakika erken okudu. Ezanı işiten ahali vaktinden önce orucunu açtı. Yapılan incelemeler sonucu vaktinden önce okunan ezanın öğle ezanı olduğu anlaşıldı. Ya Karagöz. Sallamıyorsun bunları değil mi? Yok efendim sallamıyorum. E ee, nerede kalmıştık? Ha 1942 yılı Ramazanında Fadıl Uyur Gezer adlı bir vatandaş sahurda niyetlenip yattı. İftara yarım saat kala uyandı. Bu olay karşısında Fadıl'ın annesi "Oğlum orucu uykuya tutturdun." dedi. Bu laf tarihte ilk kez kullanılmış oldu. Enteresan. 1853 yılı Ramazan'ında oruç olduğunu unutan bir kişi yanlışlıkla bir kuzuyu yedi. Hay maşallah. 1994 yılı Ramazan bayramında ilk kez cep telefonundan bayram tebrik mesajı gönderildi. Doğrudur. 1733 yılı Ramazan'ında ilk kez savurda niyet etme unutuldu. Ya Karagöz sen bu bilgileri nereden buldun? İnternetten filan mı indirdin yoksa? Yoo ne internetten indireceğim tahmin ettim sadece. Hay Allah'ım. Kara göz yine kara gözünü yaptın birader, koskoca adamsın, sakalından utan, seninkine düpetüz az haber denir. İlk kez bu Ramazan'da kara göz kendisini kızdan hacivata kafa göz girdi. Hacivatı kara gözün elinden zor aldılar. Aman kara gözüm, aman öyle kötü kötü bakma bana birader. Karagöz, karagöz. Gel buraya hacivatım, gel ulan. <gülüyor> gel.